üzere ee, Allah-u Teala'nın kelamının en doğru söz olduğuna işaret var. Bunun zikri beyanı var. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Fe inne astakal hadisi kitabullah Sözlerin en sadık olanı en doğru olanı Allah'ın kitabıdır. Ve hayral hediy hediyu -hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayet tutulacak yol üzerinde yürünülecek yolların en hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde yürüdüğü yoldur. Tabii bu yolda sadece Peygamber aleyhissalatü vesselam yürümedi. Onun peşinden ashabı yürüdü. Ve ashabı ondan aldığı bu dini bir sonraki nesile ve onlar da başka sonra gelen bir nesile. Ve bu şekilde günümüze dek nesilden nesile bu din ne yapmakta, nakl olmakta, yaşamakta. Kıyamete kadar da bu böyle olacak diyor aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere. la تَزَالُوا تَعِفَتُمْ min اُمَّتِي Zahirin al hak Ümmetimden bir topluluk Hak üzere zahir olacaklar Hak üzere yaşayacaklar Bütün konularda İtikadi konularda Ameli konularda Din ile alakalı bütün hususlarda Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor İnsanın bunlardan olup olmadığını Anlaması için bir ölçü bir mihenk Bir terazi taşı olması lazım ee, Bunun terazisi de bunun Mihenk taşı da bunun ölçüsü de bizlere bu dini nakleden sahabenin bu dini anlayışı, fehmedişi ve hayatlarına uygulayışı. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu dini öğrendiler ve onlar kendilerinden Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen insanlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın as-sabiqun el-evvelun minel muhacirin ve'l ansar <gülüyor> diye bu İslam'a, bu dine ilk giren öncüler, muhacir ve ensar olanlar ve onların ardından onlara uyanlar diye zikredilen ve allah Teala'nın kendilerinden razı olduğunu söylediği ve onların da allah Teala'dan razı olduğunu söylediği insanlar. Onun için öncelikle akidevi hususlarda, akidevi konularda, meselelerde mihenk taşımız ashab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bu dine anlayışı, bu dine olan itikadi meselelerdeki yaklaşımı bizler için çok önemli. Yoksa her gün bir görüş ortaya çıkar. Yoksa her gün Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin farklı bir yorumunu ne yaparız? duyarız yani hani kulaktan kulağa bir oyun kulaktan kulağa oyunu vardır on kişi böyle yan yana oturur buradaki bir şey söyler onunca gidene kadar o farklı bir şey olur bu buradaki leblebi der öbürküsü aleykümselam kamyon tekeri der yani oyun burada leblebiyle başlar oradan kamyon tekeriyle gider şey yapar biter şimdi bugün de bunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın ke şeyi kelamı Allah Teala'nın kitabı Allah Teala bu kitabını Arapça indirmiş işte herkes ne yapıyor? Bu Allah'ın kelamını, kitabını tefsir etmeye çalışıyor, meal yani manasını vermeye çalışıyor. Tabi avam dediğimiz sokaktaki insanlar Kur'an-ı Kerim okurken Arapçasından okumayı bilenler ya da bilmeyenler ne yapıyorlar? Anlamak istedikleri zaman ellerine böyle bir meal, bir mana alıyorlar ve oradan ne yapmaya çalışıyorlar? Yani öncelikle Allah Teala'nın kelamını anlamaya çalışıyorlar. Ama bu Allah Teala'nın kelamını, Allah Teala'nın kitabını kötü niyetle tefsir eden, kötü niyetle tercüme yapan insanlar da elbette ki yok mu? Var. Yani baktığınız zaman yapmış oldukları manaları vermiş oldukları manaları bir yere dayandırmadan adam mana veriyor. Yani erâyte'llezî yukezzibu bu dîn Din gününü yalanlayanı görmedin mi? Adam meal yazmış. Diyor ki, borcu yalanlayanı görmedin mi? Yani, din, deyn diyor. Arapçada deyn, boştur din. Bu manada. Alkıp bu şekilde abi Mana verebiliyor. Bunun dışında bakıyorsunuz ki ayetlere birçok mana veriyor. Ardından sokaktaki insan entelektüel insan diyelim. Alıyor meali, okuyor. Kendi kafasına göre buradan ne yapmaya çalışıyor, Türkçesinden? Yorumlar çıkarmaya başlıyor. Dediğimiz gibi, kulaktan kulağa oynar gibi en baştaki leblebi ediyor, en son kamyon tekeri olarak. Ne oluyor bu? Bitiyor. allah Teala bir ayet indirmiş. Bu ayetin nasıl anlaşılması gerektiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlamış. Ashabına anlatmış. Bu ashabı da pratik olarak hayatına uygulamış. Bu şekilde yaptığın zaman din kıyamete kadar değişmez. O gün din olan neyse bugün de dindir. Ama öbür türlü dini anlamaya çalıştığın zaman her gün nedir? Din değişir. Birisinin anlamasına göre, birisinin tercümesine göre, birinin vermiş olduğu manaya göre senin dinin de ne olacaktır? Bu şekilde değişecektir. Bu sebeple Selef-i Salihin dediğimiz, bunların ilk öncüleri olan sahabenin bu dindeki fehmi anlayışı bizler için çok önemli. Kur'an sünnet ve onların bu Kur'an sünneti neyi? Anlayışı. Çok önemli. fehmetmesi çok önemli. bununla ameli çok önemli. Nasıl amel etmişler? Şeyhülislam İslam İbn-i alamiye geldiğimizde hatırlarsanız en son kader bahsini zikredeceğiz demiştik. Burada salih olarak Şeyhülislam İbn Teymiyye kader bahsine değinmiyor bu beyitlerde ama burada naru yaslah şakiyyu bi hikmetin ve ve kaza't-taqi beyitlerinde ateşe şaki olan, bedbaht olan Allah'ın hikmetiyle girecektir. Allah'ın hikmetiyle, Allah'ın vermiş olduğu hükümle kazasıyla ne yapacaktır? Kaderiyle oraya girecektir. وَكَذَّتْ تَقِيُّ اِلَا الْجِنَانِ سَيَدْخُلُ Takî, takvalı olan kimse de cennete ne yapacaktır? Girecektir. Tabi, kader konusunu da bizler e, ayetler ve hadislere bakıp, bu ümmetin selefi nasıl anladıysa o şekilde anlamamız gerekiyor ki, e, birçok fırkanın, birçok e, mezhebin düşmüş olduğu hatalara ne yapmayalım? Düşmeyelim. Öncelikle allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şöyle buyurmakta, اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ bi kader. Bizler her şeyi bir kader ile, bir takdir ile ne yaptık? Ee, yarattık. Yani allah Teala'nın neyi var? Eşyayı, yarattığı her şeyi bir takdiri var. Meydana gelmeden, vücut bulmadan önce o şey, allah Teala bunu ne yapmış? Kendi ilminde takdir etmiş, kendi ilmiyle bunu bilmekte. Bundan sonra bunu yaratmış, bunu yazmış, yaratmış, dilemiş, yaratmış. Az sonra söyleyeceğiz. Kaderin mertebeleri var. Kaderin 4 tane mertebesi var. Bunları iyi anladığımız zaman kaderi de ne yaparız? İyi anlarız. Öbür türlü kaderi nasıl anlamaya çalışırsak, anlamaya <gülüyor> çalışalım. Kafamızda soru işaretleri kalacaktır. Problemler doğacaktır ve bu husus öyle bir husus ki etraf yani bunu bu meseleyi bu şekilde anlayıp algılayıp ne yapmamız gerekiyor? Artık şeytana bir açık kapı bırakmamamız gerekiyor. Tabu bu işte e, kader meselesi rububiyet tevhidiyle alakalı bir mesele. Kader biliyorsunuz imanın esaslarından değil mi? Yani Cebrail geldiği zaman peygamber aleyhissalatü vesselam'a insan suretinde, insan şeklinde geldiği zaman iman nedir diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kadere ne yapman? Altıncı olarak sayarken en tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi kadere ve ahiret gününe ne yapman? İman etmen kadere hayrıyla şerriyle kadere iman etmendir. Allah Teala az önce okumuş ayette de okutmuş olduğumuz ayette diyor ki inna kulli şeyin halaknahu bi kadar. Ee, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki bir hadis-i şerifte selasetun la yaqbalu Allahu minhum sarfan ve la adla. Üç kimse vardır ki Allah Teala onlardan hiçbir şey kabul etmez. Yani, Tabi sarf ve adl kelimelerinin tefsirinde alimler birçok yorumlar getirmişler. Nedir? Kimilerinden işte farz namaz, nafile namaz kabul etmez. Kimilerinden hiçbir ibadetini kabul etmez sadakasını kabul etmez. Böyle değişik manalar var. Önemli olan bunların amellerin olmaz, kabul olmaz diyor. Esed Kimdir bu üç kısım insan? Anne babasına karşı isyan eden Koğuculuk yapan yani laf taşıyan Laf taşıyor. Bundan duyduğu lafı götürüyor ona Ya diyor, Murat Hasan senin hakkında bak böyle böyle bir şeyler söylüyor Bu da kocu, Bu çok kötü. Bu gıybetten daha kötü bir şey. Gıybet de çok kötü bir şey Böyle laf taşımak daha da beter, daha da kötü bir şey. Aleyhisselatüsselam, bunadan hiçbir şey kabul olmaz diyor. Bak. Üçüncüsü de ve mukezzemun bil kader. Kaderini aban, yalanlayan. Tabii kaderi yalanlayan kimselere baktığımız zaman tarih boyunca iki türlü yalanlayanlar var. Birisi gulat dediğimiz, hadi aşan aşırı kaderi inkar ediciler. Onlar Allah'ın ilmini inkar ediyorlar. Ne demek Allah'ın ilmini inkar ediyorlar? Yani, efendim? Ben yapana kadar allah Teala, ben o şeyi yapana kadar, yani Allah-u Teala kulun yap, kullarının yaptıklarını ne yapmaz? Bilmez. Bilemez. Yani Allah-u Teala'yı neyle vasıveriyorlar? Cahil. Cahil olmakla, cehaletle vasıveriyorlar. Halbuki Allah-u Teala ''Ela men halak'' ''Yaratan bilmez mi?'' diyorlar. Değil mi? Az sonra gelecek ilim meselesini açıklayacağız. Tabi bunlar zaman zaman Soyu tükeniyor. Zaman zaman yeniden ne oluyor? Türüyorlar. Yani mesela baktığınız zaman ilim ehline, kitaplarına, kader meselesine diyorlar ki yani Allah'ın ilmini inkar eden, yani kaderi yalanlayan dedik ya hadiste. Bu kimseler diyorlar, mesela bazı asırlarda bakın, diyorlar ki bu tür insanlar inkiraz olmuştur. Ne demek inkiraz olmak? Soyu tükenmiştir. Yani artık Allah'ın ilmini inkar eden kalmamıştır diyorlar. Ama şimdi bakıyorsunuz ki bugün adam apaçık bir şekilde kendisinden soru sorulduğunda Abdülaziz Bay'ındır. Diyor ki Allah-u Teala ne yapmaz? Bilmez. Demek ki arkadaşlar yani bunların soyu tükenmemiş. Belki belli bir zaman diliminde belki belli bir dönemde yok olup kayıp ama bu kitaplar bulunduğu sürece, bu mutezilenin kitapları bulunduğu sürece insan aklıyla Kur'an-ı Kerim'i anlamak istediği sürece bu hastalıkların ne yapacak? Bir gün yoksa ikinci gün, ertesi gün ortaya çıkacak. Onun için İmam Şafir Rahimahullah diyor ki naziru el kaderiyete bil ilim. Kaderi inkar edenlerle kader meselesini konuşursanız konuştuğunuz zaman onlarla münazara konunuz, tartışma konunuz ne olsun diyor. Allah'ın ilmi. Onlara sorun. Allah bilir mi bilmez mi? Diyor ki fakat, eğer ekaru, şayet Allah Teala'nın ilmini kabul ederlerse, evet, Allah Teala bilir der iseler, onların artık az sonra gelecek kaderi inkar ettikleri ikinci bir kısmı var. Allah Teala'nın dileme meselesi ve Allah Teala'nın kulların fiilini yaratma meselesi. Diyorlar ki, kul diler, Allah'ın dilemesi yoktur. Yani kulun kendi yaptıkları vardır. Allah'ın dilemesiyle bir alakası yoktur derler. Eğer Allah'ın ilmini ispat ederse, kaderini inkar eden bu kısım, yani Allah biliyorsa, hayli hayli ne yapar? Onu önceden bildiği için diler. Dilediği zaman da kul için ne yapar onu? Yaratır. Burada ne yapmış olurlar? Susmuş olurlar. Ancak kaderi inkar ederlerse diyor, ve ilmi inkar ederlerse, ilim konusunu, o zaman ne olur? Kafir olurlar. Yani ehl sünnet icma etmiş. allah Teala'nın ilmini inkar edenin, Kafir olduğu hakkında, kafir olduğu hususunda. Çünkü Allah-u Teala'nın bilmediğini söylemek, onun cahil olduğunu söylemektir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Hiçbir yaprak düşmesin ki Allah'ın ilmi dahilinde olmasın. Allah onu bilmesin. İşte kim bu kader meselesine, kader hususuna iman etmezse, onun tevhidi tam olmaz. Çünkü ne dedik, kader meselesi tevhidin hangi kısmıyla ilgilidir? Rububiyet. Çünkü rububiyet tevhidin tarifi neydi? Allah'ı ne yapmak? Kendi fiillerinde birlemek. Kader kimin fiili? Takdir Allah'ın fiili. Onun için bir kimse bu meseleye olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette zikredildiği üzere iman etmezse ne yapmış olur? Tevhidi inkar etmiş olur. Rububiyeti inkar etmiş olur. Evet. dedi ki ilk kısım allah Teala'nın yani aşırı giden gulat dediğimiz ve Kimi zaman soy tükenen, kimi zaman zuhur eden topluluklar Allah'ın neyini inkar etmişlerdir? ilmini inkar etmişlerdir. Bugün de az önce söylediğimiz gibi bazı insanlar var ki bunu alenen söylüyorlar. allah Teala diyorlar ki bilmez. Senin diyorlar evleneceğin kişiyi, evleneceğin kızı, sen evlenmeden önce ne yapmaz? Bilemez. Bilemez diyorlar. Bu apaçık bir şekilde küfürdür. Tabi ikinci kısım Kaderi inkar edenler ise kimlerdir arkadaşlar? Neyi inkar edenler? Meşiyeti, Allah-u Teala'nın dilemesini ve yaratmasını inkar ediyorlar. Allah-u Teala bilir diyorlar. Geçmişte ilmi sabittir. Ezeli ilmi vardır onun. Kullarının ne yaptığını, ne yapacağını ezelden bilir. Aynı şekilde diyorlar ama ne yapmaz? Dilemez. Yani kul onu diler. Ve kulun, kulun yaratmasıdır o. Kulun kendi yaptığı kendi yaratmasıdır diyorlar. Bunlar da mutezile. Bunun alakalı zannedesek imam Tahviz zikre Bir bedevi adam devesini kaybediyor. Bir camiye giriyor. Camide bakıyor ki bir ilim meclisi var, oturmuşlar, ilim okuyorlar. Tabii camide ilim meclis okuyun, ilim okuyan bu insanları görünce zannediyor ki bunlar ehl-i sünnet insanlar, akıllı düzgün insanlar. Nearsan bu kimseler şeyler muhtezile. Allah Teala'nın iradesini Meşiyetini inkar eden kimseler. Diyor ki, bu bedevi adam gelip şeye, meclise, ya diyor, benim devem kayboldu. Allah-u Teala'ya dua edin de, ne yapsın Allah-u Teala benim deveni geri getirsin. Bunlar da diyor ki, Allah-u Teala dilemedi, deve diledi kaçmayı ve kaçtı. Sen, ey Rabbim, bunun devesini geri getir. diye dua ediyorlar. Adam da diyor ki yani Allah Teala'nın dilememesine, istememesine rağmen deve kaçtıysa gittiyse Allah Teala onun gelmesini isterse deve ne yapmayabilir? Gelmeyebilir. O zaman sizin duanızın ne anlamı var? Diğeri onları ne yapıyor? Susturuyor. Yani insan fıtrat üzere olduğu zaman bu meseleleri fıtratıyla anlamaya çalıştığı zaman çok kolay anlar. Evet, çok kolay şekilde anlar. Evet, kaderin arkadaşlar allah Teala'nın ezelde takdir ettiğine inanmak, eşyayı bildiğine inanmak, bunlar kaderin temel hususları. Dört tane mertebesi olduğunu söyledik. Kaderin ilk mertebesi allah Teala'nın ilim sıfatıdır. allah Teala her şeyi ne var Bilir. Önce bunu bileceğiz. Kaderin ilk mertebesi. Yani bizim bugün şu benim bardağı alıp içmem. Allah'ın ilminde neydi? Ezelden beri vardı. Ben yaratılmadan önce de Allah Teala biliyordu. Değil mi? Allah Teala yeri göğü yaratmadan önce de bunu ne yapıyordu? Biliyordu. Buna öncelikle ne yapacağız biz? İman edeceğiz. Çünkü Allah Teala diyor ki vallahu bi kulli şeyin alim. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah Teala her şeyin haberdardır, bilendir. Her şey Şimdi benim bu bardağı kaldırmam bir şey midir? Yani bu bardak bir şey midir? Şeydir. Benim bu iş yapmam bir eylem midir? Eylemdir. O şey kelimesinin içine giren her şey. allah Teala diyor ki bak vallahu alim vallahu bi kulli şeyin alim. allah Teala her şeyi bilendir. Her şeyi bilendir. Yine başka bir ayet kelimede Nisa suresinde diyoruz ki inna allaha bi kulli şeyin alime. allah Teala muhakkak ki her şeyi ne yapar? Bilir. Bizler hadis-i de biliyoruz. allah Teala az sonra da gelecek. Yeri göğü yaratmadan 50 bin sene önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kaleme ne dedi? Yaz. Yani 50 bin sene düşünün. 50 bin sene öncesinde allah Teala ne yapıyor? Kaleme emrediyor. Kıyamete kadar olacakları yaz diyor. Demek ki Allah-u Teala'nın ilmi eşyanın öncesinde var idi. Ezeli olarak allah Teala ne yapıyordu? Her şeyi biliyordu. Tabi allah Teala'nın ilmi öyle mükemmel bir ilim ki geçmişi unutmuyor. Geleceği biliyor. Bu ilminin mükemmelliğini, noksansızlığını gösteriyor. Şimdi bizler kendi yaptığımız ilmimiz, bizim bilgimiz noksan olduğu için, mükemmel bir ilim, bilgi olmadığı için bazen kendi yaptığımız iyilikleri bile ne yapıyoruz? Unutuyoruz değil mi? Adam geliyor ya diyor sen 4-5 sene önce diyor bana şöyle şöyle yapmıştın, şu kadar para vermiştin falan diyor. Allah Allah diyorsun ya. Unutmuşsun. Niye? Çünkü bizim ilmimiz ne? Sınırlı bir ilim. Ama Allah-u Teala'nın ilmi öyle bir ilim ki her şeyi kuşatmış, geçmişi unutmuyor ve geleceğini Allah-u Teala biliyor. Öncelikle buna inanıyoruz. Kader, kaderin ilk mertebesi, kaderin İlk şeyi şey nedir? İlimdir. Allah Teala bilir. Tabii kimse kalkıp diyemez Allah Teala biliyorsa eğer bunun benim böyle yapacağımı. Ben bunu yapmaya mecburum. Böyle bir şey yok. Yani Allah Teala bir hiçbir şey ne yapmamış mecbur kılmamış. Bize de aslında gelecek bir irade vermiş, bir meşiyet vermiş. Değil mi? Bir seçme hakkımız var. Öyle değil mi? Yani günah işleyen insanlar Günahlarını işlerken genelde hep kaderi ne yaparlar? Bahane olarak gösterirler. Ya işte kaderde böyle varmış. Biz adam olmamışız, namaz kılmıyoruz. Sakal bırakmıyoruz. İşte ilim talebesi olamadık, kaderde böyleymiş diye ne yapıyor? Kendini rahatlıyor. Ama mesela bu insanların çoğuna bakın, dünyevi işlerde, rızık meselesinde. Sonra deyince ki rızık Allah'tan mıdır? Allah'tandır. Rızkın yazılmış mıdır? Yazılmıştır. ...o zaman niye çalışıyorsun sabahın köründe kalkıp... ...değil mi? ...gidiyorsun. Demek ki bu insanlar sözlerinde samimi değiller. Yani. Aynı şeyi bir işlerde de söylemesi lazım. Bakın bu kadarla ilgili... ...bahaneler uyduran insanlara... ...dini meselelerde sırtlarına dayanmışlar kadere. Ama dünyevi meselelerde bakıyorsun ki... ...gece gündüz çalışıyor... ...bütün sebepleri yerine getiriyor... Koşturuyor, arkasından gidiyor. Halbuki oturup evde ne yapması lazım? Allah'ın ona yazmış olduğu, takdir etmiş olduğu rızkı evinde oturup beklemesi lazım. Ama böyle yapmıyor. Demek ki samimi değil. Evet ikinci kaderin ikinci mertebesi Allah'ın ilminde olan bu şeyleri ne yapması? Levh-i mahfuza yazması. Levh-i mahfuz. Tabi bizler levh-i mahfuza iman ediyoruz. Eee... Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği için, de zikredildiği için ama mahiyeti hakkında çok büyük bir bilgimiz yok. Yani bu levh-i mahfuz tahtadan mıdır? Ondan sonra yakuttan mıdır? Altından mıdır? Bunları bilmiyoruz. Bildiğimiz neler var? Bazı hususlar var. Ee, Şeyh Hulusi de dediği gibi levh-i mahfuzda yazılan hiçbir şey ne yapılmaz? Değişmez. Ancak diyor Şeyh Hulusi Mütemiyye Rahim meleklerin eline verilen, yazılan Meleklerin elinde bulunan, kullar hakkında yazılan şeyler ne yapılabilir? Belki değişebilir. Onun için takdir edilen, bizim açımızdan kötü olan şeyi doğayla değiştirilmesini istememiz nedir? Meşrudur. Değil mi? Ama bu değişecek olan şey meleklerin elindeki yazılı olan şeydir diyor Şeyhülislam. Yoksa levhî mahfuzdaki artık sabittir. Ve mahfuzdur. Ne demek mahfuz? Korunmuştur da artık ona kimse almaz alamaz? Dokunamaz ona kimse ne alamaz dokunamaz. Tabii Allah Teala dedi ki ya hadiste geldiği üzere kaleme ne diyor? Yaz. Yaz diyor Allah Teala kalemle. Ne zaman diyor bunu? Yerleri ve gökleri yaratmadan 50 bin sene önce diyor. 50 bin sene önce yaz. Kalem de kıyamete kadar olanları ne yapıyor? Yaz diyor Allah Teala. Kalem de bunu ne yapıyor? yazıyor. Allah Teala hadis Suresi 22. ayette çok açık bir ayet. Diyor ki: "Ma asabe min musibetin fi'l ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabl an nebraha. İn zalike alallahi yasir." Hadid Suresi 22. ayet. Diyor ki: "Ma asabe min musibetin fi'l ardı Yeryüzünde meydana gelen bütün musibetler, bütün olanlar, olaylar. Velafi lafi enfusikum sizin kendi nefsinizde, kendinizde olan bütün musibetler var ya, ne olmuş bunlara diyor ki Allah Teala illa fi kitabin. Min kabli an nebraaha. Bunları yaratmadan önce bu yeryüzünde olanları ve sizin başınıza gelen olayları, musibetleri yaratmadan önce hepsi onun onların nerededir diyor Allah Teala? Fi <gülüyor> kitab. Kitaptadır. Yazılmıştır in al allah ki al Allah yasir. Bu Allahu Teala için çok kolaydır. Çok net bir şekilde Allah Teala bizlere ne yapıyor? Bakın az önceki ayetlerde ne gördük? Allah Teala her şeyi ne yapmaktadır? İlmiyle bilmektedir. Ardından bu bildiği ezeli ilmiyle olan bildiği bütün her şeyi ne yapıyor? Kaleme yazdırıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in nasıyla da yeryüzünde olan her şey ve başımıza gelen her şey bir kitapta Bizlerin başına gelmeden önce, yaratılmadan önce nedir? Bir kitapta yazılmıştır. Sahih Müslim'de gelen Abdullah İbni Amr radıyallahu anh diyor ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ketaballahu mekadira al halaiq Kable en yehluka semavati vel ard Bi kamsin sene allah Teala Mahlukatın Takdiratını, mukadderatını, kaderini yerleri ve gökleri yaratmadan elli bin sene önce yazmıştır. Bu hadis net bir şekilde gösteriyor ki Allah-u Teala kaderin ikinci makamı olan mertebesi olan kitabet yazma şeyini de ne yapmıştır? Yazmıştır. Tabi yazma olayını, kitabe olayını ilim ehli birkaç kısma ayırıyor. Bir, levh-i mahfuzda yazılı olan. Şu anda levh mahfuzda yazılı olan ne var? Genel bir yazgı var. Değil mi? Biz, biz buna Türkçe'de bazen ne diyoruz? Alın yazısı diyoruz değil mi? Yazı. Buradan geliyor yazı. Bir de yıllık yazgı var. Yıllık. Pardon. Ömürlük yazı var. İnsana cenin halindeyken insan, anne karnındayken melek ne yapmakta? Gelmekte. Değil mi? Melek ne yapıyor onun? Rızkını, ecelini, değil mi? Ondan sonra amelini şakî mi, saîd mi? Mutlu mu, mutsuz mu olacağını ne yapıyor yazıyor. Buna da ömürlük yazı deniyor. Bu ne zaman gerçekleşiyor arkadaşlar? Henüz biz annemizin karnındayken, annemizin karnında bize ruh üflendiği anda. Bu da ne yapıyor bize ömürlük bir yazgıyla yazılıyor. Ve ardından ne var arkadaşlar? Yıllık yazgı var. Allah Teala Kadir Gecesinde bunu yazıyor. Diyor ki Hayat kelimesinde "fi hayu furak okullu emrin hakim o günde, o gecede ne yapılır? Her iş belirlenir. Her iş hakim olan, muhkem olan her iş ne olur? Belirlenir. Demek ki buna da ne diyoruz? Ömürlük diyoruz. Ee, yıllık yazgı diyoruz. Dediğimiz gibi Allah Teala'nın az önce söyledik ilim sıf sıfatını ancak kimler inkar etmiştir? Gulat olan, kaderi inkar edenler. Evet. Kaderin 3. E, derecesi Allah Teala'nın meşiyeti. Allah Teala'nın ne yapması? Dilemesi. Allah Teala dilemeden hiçbir şey olmaz terzinde gerçekleşmez. Diyor ki, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً Allah Teala dileseydi, bütün insanları ne yapardı? Bir Tek bir ümmet yapardı. وَمَا يَتَشَاءُونَ اِلَّا en يَشَاءَ Allah. Allah Teala dilemeden, sizler ne yapamazsınız? Hiçbir şeyi ne yapamazsınız? Dilemezsiniz. Tabi burada, irade hususuna da değinmemiz lazım. Allah Teala'nın ne yapması? İrade etmesi. Ne demek Allah Teala'nın irade etmesi? İstemesi. Bunun dileme ile ne alakası var? Eski böyle kadar derslerini hatırlayın, tekrarlayın. Biliyorsunuz allah Teala'nın istemesi, irade etmesi ikiye ayrılıyor diyor. Kevni irade, şer'i irade. Kevni irade aynı zamanda ne diyoruz? Meşiyet, dileme diyoruz. Kevni irade nedir? Kevni irade muhakkak hasıl olacak olan şeyler. Ve olmuş olacak olan her şey allah Teala kevni olarak, kevn alakalı, alemle alakalı, yeryüzüyle alakalı bir şey dilediği zaman muhakkak olacaktır o. Olan her şey, vuku bulan her şey nedir? allah Teala'nın kevni iradesi dahilinde olmuştur. Şer'i irade nedir? allah Teala şer'i irade, şer'i şer olarak bizlerden bir şeyler irade eder, ister. Ancak bu gerçekleşebilir. Gerçekleşmeye de bilir. Bunun gerçekleşmesi kimin elinde? Kulun elinde. allah Teala... Biz buna şer'i irade ne diyoruz? Allah Teala'nın hangi sıfatıyla tarif ediyoruz bunu? Sevme sıfatıyla. Razı olma ve sevme sıfatıyla. Yani şer'i iradede sadece Allah'ın istedikleri olur. Şer'i irade Allah Teala şer'an ister diler. Ama kemni olarak Allah Teala'nın istediği de olur, de olur, sevdiği de olur. Sevdiği de olur, sevmediği de olur. Evet, kevni irade iradede Allah Teala'nın sevmediği şeyler de olabilir. Ama şer'i iradet tamamen allah Teala'nın neyidir? Sevdiği, istediği, sevdiği şeyler olur. Yani allah Teala Teala şer'an bizden ne istiyor? Müslüman olmamızı istiyor, namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor. Bu gerçekleşebilir de, gerçekleşmeyebilir de. Bunun gerçekleşmesi kimin elinde? Kulun elinde. Diyor ki Ahmet, allah Teala Ahmet'e diyor ki, namazını git cemaatle kıl. Şimdi allah Teala şer'an ne yapıyor bunu? Bizden istiyor değil mi? Şer'an bunu bizden istiyor. Bizim kalkıp namaza gitmemiz gerçekleştiği zaman allah Teala'nın şer'i iradesi ne olmuş oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Eğer bir namaza gitmezsek, kalkmazsak, cemaate gitmezsek, bu şer'i irade ne olmuş oluyor? Gerçekleşmemiş oluyor. Ama hangi irade bu sefer gerçekleşmiş oluyor? Kevni. Çünkü Kevni'nin artık ne oldu? Bu vuku buldu. Allah-u Teala'nın Kevni'nde... Yarattığı yeryüzünde iradesi dışında hiçbir şey olmayacağı için Allah-u Teala'nın sevmediği bir şey de ne oldu? Meydana gelmiş oldu. Demek ki kevni irade allah Teala'nın dilemesi. Şer'i iradesi allah Teala'nın sadece sevdiği, razı olduğu şeyler. Ama kevni irade de sevdiği şeyler de olabilir. Sevmediği şeyler de olabilir. Ebu Cehil'in küfrü gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Gerçekleştiyse yeryüzünde Allah-u Teala'nın iradesi olmadan bir şey olması mümkün mü? Değil. Demek ki Allah-u Teala'nın burada... Kevne, Kevni olarak iradesi dahilinde Ebu Cehil ne yaptı? Kafir oldu. Ebu Bekir'in imanı hem kevnidir bir bakıma hem de nedir? Şer'idir. Çünkü şer'i olarak Allah-u Teala ne istiyor? Kullarından iman etmelerini istiyor. Evet. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Allah-u Teala'nın yeryüzünde yani iradesi çok önemli bir konu. Kader anlama meselesinde de önemli bir yere sahip. Bazıları çıkıp diyebiliyor ki ya allah Teala sevmediği şeyi nasıl ister veya nasıl olur, sevmediği şey nasıl olur. Yani bu insan için de geçerli. Yani bunu anlamak için şu örneği veriyor genelde ilim-i mehni. allah Teala'yı buna benzetmek için değil haça. Yani sen diyelim ki çocuğunu gördün, kıvranıyor. Küçük bir çocuğun var. 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun var. Karın ağrısından kıvranıyor bu çocuk. Alıyorsun, doktora götürüyorsun. Doktor muayene ediyor. Diyor ki, bunun diyor apaynisi patlamış. Keseceğiz. Şimdi baba olarak çocuğunun karnının kesilmesini istiyor musun? İstemiyorsun. Ama ne yapıyorsun? Razı oluyorsun. Bunu diliyorsun. Tamam diyorsun. Hani kesin. Demek ki yani insan insan ne yapabilir? İnsan için bile bu mümkün. Yani bunu anlamak için, bu anlamak için ilim ehli zikrediyor. İnsan istemediği bir şey ne yapabilir? Yapılmasını emredebilir. Bunun arkasında çünkü ne vardır? Belli bir hikmet vardır, hayır vardır. Onun için yeryüzünde bugün bizim şer olarak gördüğümüz, allah Teala'nın katında sevimli, ol sevimli olarak gözükmese bile, sevimli olmasa bile bunun arkasında birçok ne var? Hayır var, hikmet var, acayip hikmetler var. Bilim Heli diyor, diyor ki, Hindistan'ın bir bölgesinde yılanlar meşhur. 3 metre, 4 metre boy uzunluğu olan yılanlar var. Bu yılanlar zehirsiz yılanlar. Bunu birisi alıyor. yılan birisi yakalamış. Al alıyor, götürüyor şeye, İngiltere'ye. İngiltere'de tabii yani yılan ölü bir halde 3 metre yılan adam almış yılanın tamam. aleykümselam. Aleykümselam. aleykümselam aleykümselam yılanı götürüyor İngiltere'ye İngiltere'de bir arkadaş diyor ki ya diyor şu yılanın diyor derisinden güzel bir ayakkabı olur. Güzel bir ayakkabı olur diyor. Sana gel diyor ben bir ayakkabı yapayım. Alıyor deriyi yılanın derisini arkadaşına bir ayakkabı yapıyor yılan derisinden. Hoşuna gidiyor. Bunu gören herkes soruyor Ondan sonra Hindistan'ın bu bölgesinden artık yılan ihracatı başlıyor. İnsanlar yılanları ne yapıyorlar? Yakalayıp, öldürüp İngiltere'ye paketliyorlar, gönderiyorlar. Ayakkabı şeyi oluşuyor. Yıllardan bir yılda, sektörü oluşuyor. Sonra ardından bir bakıyorlar ki o bölge aynı zamanda pirinçle meşhur. Biliyorsunuz Hindistan'da o bölgelerde Sabah öyle akşam pirinç yiyor insanlar. Kahvaltıda bile pirinç yiyorlar. Sabah kahvaltısında Malezya'da da aynı şekilde gidin. Uzak doğuda da öyle. Arkadaşlarımız vardı bizim. Sabah kahvaltısında pirinç yiyorlardı biliyorum yani. Öğlen pirinç, akşam pirinç. Tabi, yılanları öldürünce bir bakıyorlar ki ertesi sene pirinç yetişmiyor toprağa. Sebebi ne? Sıçanlar ve fareler. Ne yapıyorlar? Tarlaları şeyleri yani o çaltıkları falan ediyorlar. Yani ilk bakıldığında no bir şey yok gibi gözüküyor ama Allah Teala'nın kurduğu öyle bir denge var ki, bir hikmet var ki o yılan zehirsiz yaratılmış sanki böyle. Hiçbir şeye yaramıyormuş gibi gözüküyor ama ardından denge bozulunca ortaya nelerin çıkacağını görüyoruz. İşte Allah Teala'nın yani mesela bazıları diyor ki ya niye şeytan var? allah Teala madem bütün hayrı diliyor, diliyor kullar için, niye şeytan var? Diyebiliyor. Bunun bir hikmeti var elbette. Şeytan olmasa ne olmazdı arkadaşlar? Yani Salihle talih, salihle fasık ne yapılmazdı? Ayırt edilmezdi değil mi? Şeytana uyan nedir? Fasıktır, günahkardır. Ona itaat etmiştir. Şeytanı dinlemeyen ne? Ona tabi olmayan da nedir? Salih'tir. Demek ki allah Teala'nın kevni iradesinde ne var? hikmetler var. Yeryüzünde bir şey meydana geliyorsa, vuku buluyorsa, bunun ardında bizim bugün bildiğimiz ya da bilmediğimiz birçok hikmet var. Bunu belki anlayabiliyoruz, belki de ne yapabiliyoruz? biliyoruz. Onun için kaderde <gülüyor> Elhamdülillah. Kaderin hayrına ve şerrine iman etmek derken yani allah Teala bakımından şer yoktur arkadaşlar. Allah-u Teala'nın bütün fiilleri nedir? Güzeldir. Şer kime göre? Kula göre şerdir. Bize, bizim açımızdan şer. Yani hırsızlık yapanın kolunun kesilmesi. Yahu allah Teala bunu nasıl hükmeder, nasıl emreder, nasıl böyle bir şey ister? Kötü bir şey diye söylenenler olabilir. Ama baktığınız zaman kötülük nerede? Bizim hırsızın tarafından kötü bir şey bu. Değil mi? Yani hırsızlık yapan adamın ne oluyor? Eli gidiyor, kolu gidiyor, bileği gidiyor. Onun için kötü bir şey. Ama o, o, mal sahibi olan zenginler için, parası olanlar için güzel bir şey. Toplum için güzel bir şey. Zina edene ne var? Ceza var. Zina eden adam için taşlanmak, zina eden kadın için evliyse taşlanmak kötü bir şey değil mi? Ne kadar kötü bir şey. Ama toplumun kızlarının namusu için Hayırlı bir şey. Demek ki Aleyhisselam duasında diyor ya, şer leyse ileyk. Şerri sana ne yapamam? Nispet edemem. Şer sana ait değildir. Yani kaderin hayrı ve şerri biz kullar açısından şer. Yoksa kaderin tümü nedir? Takdir. Hayırdır. Takdirin tümü nedir? Hayırdır. İşte kaderin üçüncü mertebesi, üçüncü derecesi de arkadaşlar, üçüncü derecesi de dileme. allah Teala diledi. Dilediği için oldu. Dilediği için olacak. Evet. Üçüncü husus allah Teala'nın ne yapması? Yaratması. Halk etmesi. allah Teala dilediği her şeyi ne yapıyor? Sonunda yaratıyor. Birçok ayet-i allah Teala bunu beyan etmiş, açıklamış. Diyor ki mesela Zümeyat suresi 62. Allahu haliku kulli şeyin Allah halikü kulli şeyin. Allah Teala her şeyi ne yapmıştır? Yaratmıştır. Başka bir ayette vallahu halaka kum ve ma taamalon. Allah sizleri de yarattı. Sizlerin yaptıklarınızı da yaratmıştır diyor ayet-i kerimede. Demek ki Allah Teala ne yapıyor? Bu kadarın en son basamak olan mertebesi olan basamakta Allah Teala yaratıyor. Ve bu şekilde de kader yani bizim başımızdan takdir olan şey Meydana Gelmiş oluyor Bu dört husus Önemli husus Bu e, Mertebeyi bu makamı öğrenirsek Allah'ın izniyle kaderi de yapmış oluruz anlamış Oluruz Allah-u Teala'nın ezelden her şeyi ne yapması Bilmesi Bu bildiği şeyleri ne yapması Yarat, e, Yazması Sonra ne yapması Dilemesi. dilemesi. Ama ne var bu dilemede? Ve تَشَاءُونَ اِلَّا illa شَاءَ اللّٰهُ allah Allah Teala dilemeden siz Dilemez. dileyemezsiniz. Yani biz kulların neyi var? Bir dilemesi var. Bir neyi var? Gayreti var. Bir tercihi var. Onun için allah Teala bakın. فَأَمَّا مَنْ كَذَّبَّ وَتَوَلّٰى فَسَنُ lil لِلْعُسْرَٰىٰ Kim yalanlarsa ve sırt çevirirse onu zor olana ne yapacağız? Götüreceğiz, yönlendireceğiz. Ama kim tasdik ederse kim doğrularsa onu da ne yapacağız diyor allah Teala? Kolay olana. allah Teala dikkat edin. Bu ayet-i kerimelerde önce kulun fiilini zikrediyor. Kulun fiilini, tasdik etmek, yalanlamak. Bunları yaparsa biz onu nereye götüreceğiz? Ya buraya götüreceğiz ya buraya götüreceğiz. Yine ayet diyor ki falan <gülüyor> onlar saptınca yoldan çıkınca ezagallahu <gülüyor> kulubahum Allah onların kalplerini ne yaptı? Kaydırdı Allah Teala onların kalplerini saptırdı. Kulunda da neyi var? Bir tercihi var. Allah Teala bu tercihi kula vermiş. Kul bu tercihinden sonra meydana gelen şeyin kaderi olduğunu anlayabiliyor. Yani kimse kalkıp İçki içmeden önce benim bu kaderimdir diyebilir mi? Diyemez. Ne zaman gidiyor evinden çıkıyor, parasını cebine koyuyor. Ondan sonra bir meyhaneye gidiyor, parasını veriyor. Bakın, değil mi? İçeri giriyor, oturuyor, içkiyi alıyor, içiyor. Ondan sonra bunun kaderi olduğunu öğreniyor. Yani kendi tercihinden sonra... Bizim tabii bizim irademiz var. Bizim, yani seni kalkıp zorla kimse götürmedi silah tutarak kafana, değil mi? Bizim irademiz Tabii bu bizim irademiz var ama sonuç olarak bütün her şey yeryüzünde Allah'ın iradesi dahilinde oluyor. Ama bizim burada neyimiz var? allah Teala'nın bize vermiş olduğu bir cüz'i irade var. Bizi zorlayan hiçbir ne yok? Etken yok. Evinden kalkıyorsun, üstünü başını giyiyorsun, anahtarın cebine koyuyorsun, cüzdanını cebine koyuyorsun, biraneye gidiyorsun, iç içiyorsun. Bunları yapmadan önce sen senin bu yaptıklarının kaderi olduğunu, kaderin olduğunu ne yapmıyorsun? Zaten... Bilmiyorsun. Ancak yaptıktan sonra kendi iradenle, kendi isteğinle yaptıktan sonra ha diyorsun kaderin buymuş. Ama kaderin buymuş dediğin o noktaya ancak neyle geliyorsun? Kendi iradenle geliyorsun. Onun için senin bu konuda işlemiş olduğun günaha kaderin bahane gösterecek hiçbir mazeretin bahanen yok. Geçen hafta şey sorulmuştu bize Adem Aleyhisselam'la Musa aleyhisselamın arasında geçen konuşma Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Ebu Huray'la rivayet ediyor. Musa diyor ki Adem, e, Ey Adem sen bizim babamızsın. Ancak sen bizi hüsrana uğrattın. Cennetten çıkarttın. Ey Adem diyor. Musa kime diyor bunu? Adem Aleyhisselam'ı diyor. Ee, Adem de diyor ki sen de Musa'sın. Allah seni kelamıyla seçti. Seninle konuştu. Sana Tevrat'ı eliyle yazdı beni Allahu u Teala'nın benim hakkımda beni yaratmadan 40 sene önce takdir ettiği şeyden dolayı mı kırmıyorsun? ey Musa diyor. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem, Fahacca Adem'u Musa Adem ne yaptı Musa'ya? Bu sözüyle galip geldi. Şimdi burada dikkat ederseniz iki peygamber arasında konuşma geçiyor. Kimileri bunu alarak nereye taşımaya çalışıyorlar? Yani ben güneşledim Allah-u Teala beni yaratmadan yerleri gökleri yaratmadan önce kaç sene önce 50 bin sene önce ne yaptı? Bunu takdir etti. Niye? Ben suçlu olayım ki demeye getirenler bu tür şeyleri ne yapabiliyor? Delil olarak getirebiliyor. Ama ilim ehli bunu bu şekilde anlamıyor. Diyor ki ilim ehli Adem Aleyhisselam cennette yaklaşılması yasak olan ağaca yaklaştı mı? Yaklaştı. Böylece günah girmiş oldu mu? Girdi. Adem Aleyhisselam bu günahından tövbe etti mi? Etti. Allah Teala tövbesini kabul etti mi? Kabul etti. Diyorlar ki Musa Aleyhisselam'ın peygamber olan Allah Teala'nın peygamber olarak gönderdiği bir kimsenin tövbe etmiş olduğu bir günahtan dolayı yani o kimsenin tövbe eden günahından tövbe eden kimseyi günahı ile kınaması, ayıplaması nedir yakışır değildir. Yani düşünün Adem aleyhisselam günah işlemiş, tevbe etmiş, tevbesi kabul olmuş. Olay bitmiş çünkü tevbe geçmişi ne var? Siler. Değil mi? Tevbe geçmişi, bizler için bile bu böyledir değil mi? Ya özür diledik ya kardeşim, daha uzatma diyoruz değil mi? İki kişi arasında bir şey oluyor, ya, özür dilemiştik senden. Şimdi bir kere biz şunu Musa aleyhisselama yakıştırmıyoruz. Musa aleyhisselamın niyetindeki kastettiği şey şu değil. Sen gittin, cehennemdeki bu yasaklanan ağaca yaklaştın, niye bu günah işledin? Değil. Çünkü Musa Aleyhisselam bu yakışmaz. Neye yakışmaz? Çünkü karşısındaki peygamber Adem, babası tövbe etmiş. Tövbe etmiş. Allah tarafı da tövbesini kabul etmiş. Peki Musa Aleyhisselam'ın dediği şey ne burada? Neyi kastediyor? Musa Aleyhisselam. Adem'e neyi söylüyor? Cennetten çıkarılma olayını. Yani sen bu günahı işledin, bundan dolayı yaptın değil. Sen babamız olarak... Bizim insanlığın cennetten çıkmasına ne yaptın? Bu musibetin başımıza bu belanın gelmesine sen sebep oldun. Adem de diyor ki, bu musibeti göstererek. allah Teala bu musibeti yani bu cennetten çıkarılma olayımız zaten bize ne yapmış? Takdir etmiş. Yani burada Adem aleyhisselamın verdiği cevapta işlemiş olduğu günaha bahane bulmak yok. Bunu şu örnekle açıklayalım bir ölüm olayı var. Birisi bir tanıdığınız bir arkadaşınız başka bir tanıdığınız arkadaşınız öldürüyor. Kavga ediyorlar. Bu ona silah çekiyor. Çıka, silahı çıkartıyor. Vuruyor, öldürüyor. İkisi de arkadaşınız. Siz de ilim talebesi bir kimsesiniz. Kadere inanan, kaderi bilen bir kimsesiniz. Şimdi siz önce gidiyorsunuz baş sağlığına. Kime gidiyorsunuz? Maktul Öldürülen arkadaşınızın evine. Diyorsunuz ki ya sabredin. Bu bir musibettir. Değil mi? allah Teala bunu dilemiş, takdir etmiş. Çocuğunuzun böyle öleceğini. Tamam kaderde de böyleymiş. Sabredin. Ecrinizi Allah'tan bekleyin. Herkes ölecek. Maktulun ailesine yani başına musibet gelen, başına bela gelen aileye gidip ne yapıyorsunuz? Teselli. Neyle teselli veriyorsunuz? Kaderle. Sonra çıkıyorsunuz o evden kime gidiyorsunuz katilin ailesine diyelim ki katille orada. aynı henüz polise teslim etmemişler. Katile ne, ne, ne dersiniz ne? der misiniz ha ne yaptın dersin değil mi bak ya sen dersin sen dersin ki Allah'tan korkmuyor musun yaptığın senin bu kan dökmek ne kadar büyük bir günah değil mi onun bakın bir olay hakkında bir olay hakkında. Suç işleyenin suçunu ne yapmıyorsunuz kaderle? ötmüyorsunuz kader bahane göstermiyorsunuz. Ne yaptın sen? Allah'tan korkmadın mı? Yediğiniz, içtiğiniz ayrı gitmezdi sizin. Beraberdiniz, arkadaşınız. Nasıl böyle bir şey yaptın? Nasıl kan kıydın? Diyerek bunun abasını kınarsınız. Ona çıkıp der misiniz? Ya oğlum kaderde varmış zaten boşver, kafana takma. Demezsiniz de mi? Böyle bir şey denmez. Yani Elbette. Demek ki arkadaşlar, ki meleğinin de dediği üzere günahlar günahları kadere yaslayamayız. Yani günahlarımızı kaderi, kaderi günahlarımıza bahane edemeyiz, gösteremeyiz. Ancak başımıza gelen musibetleri ancak başımıza gelen sıkıntı ve belaları ne yapabiliriz? Kadere yaslayabiliriz. Yani Allah Teala takdir etmiştir. Allah Teala dilemiştir. Olmuştur deriz. Ya haber geliyor adama, ya işte çocuğun, Allah muhafaza beşinci kattan aşağı düştü. Şimdi bu adam ne yapacak? Başına bir musibet gelmiş. Sabredecek. Diyecek ki allah Teala elli bin sene önce. Yazmış diyecek. Kadere imanın semerelerinden, meyvelerinden, faydalarından bir tanesi de bu. Ne? Başına ne gelirse gelsin, dünya yıkılsa, ne diyorsun? İnna lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Ondan geldik. Ona da ki maşa'a faal. Ya da kaderullahi maşa'a faal. İki türlü okuyabilirsiniz. Kadderallahu maşa'a faal. Allah takdir etti. Takdir ettiğini diledi ve yaptı. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Kendinizi teselli ediyorsunuz. Kadere imanın şeyi de bu. Evet kader bahsini de bu şekilde bitirelim. Kısa öz bir şekilde. Beytlerin sonunda diyor ki Şeyh İslam, Şeyhül İslam Müntehmiye, bu da ateşadı Şafiiye ve Malik ve Ali Hanife, atası Muhammed'inin İşte burada bahsettiğimiz konular, İmam Şafii'nin itikadı da böyledir. Yani ben diyor Şeyhül İslam Müntehmiye olarak, onlardan gelen, sonra 400 yıl sonra, 500 yıl sonra gelen bir kimse olarak uydurmadım bunları. Dersimizin başında söyledik ya, din nedir? Miras, nesilden nesile geliyor. Yani kimse yüzündeki hiçbir kimse İmam-ı Şafii'nin, İmam Malik'in, Şafi İmam, Malik i̇mam Ahmed'in, İmam Ebu Hanife'nin imameti konusunda ne yapmamakta şüphe duymamakta. Yani İmam dediğiniz zaman İmam Şafii'nin görüşü bu dediğiniz zaman, İmam Malik'in, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Ahmed'in görüşü bu dediğiniz zaman artık kimse ne alamıyor. Tabi insaf sahibi kimse. Şimdi öyle insanlar türedi ki İmam Şafii İmam Malik kim yani? Hatta peygamber kim onlar yani? Bunların tabi şeyi yok arkadaşlar. Terazide bir kıymeti yok. Bunların hiçbir değeri yok. Bizler kalbi olan, Allah-u Teala bile Kur'an-ı Kerim'den bahsederken Kur'an-ı Kerim'in fayda vereceği insanlardan bahsederken ne diyor? Kulağını veren ve kalbiyle dinleyen kimse diyor. Yani adam kulağını vermiyorsa, kalbiyle dinlemiyorsa bu Allah'ın kitabı ona fayda yapmaz, vermez. Adamda kalp yoksa, kulak yoksa, insaf yoksa, yani adam ayette, hadiste, malik Malik'te, Ebu Hanife'de, Ahmet'te hiçbir faydası olmaz. Kime faydası olur? İnsaf sahibi, kendini bilen insana ne yapar? Faydası olur. فَاِنِ اِتَّبَعْتَ سَب۪يلَهُمْ فَمُوَفَّقُوا diyor ki İbn-i onların yoluna uyarsan muvaffak olan sensin. Başarıya ulaşmış kimse sensin. فَاِنْ اِبْتَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ Bir Bidat çıkarırsan Bidatlerle yaşarsan senin bir güvenin yoktur. Dayanacağın, sırtını dayayacağın hiçbir limanın yoktur. Çünkü bidatler az önce de söyledik. Ve defaatle derslerinizi de zikrediyoruz, söylüyoruz. Dalalettir. Her dalalette nedir? Sapıklıktır. Burada Muaz i̇bn Cebel radıyallahu anh Şam'a geldiğinde güzel bir söz söylüyor. Onun bu sözüyle bu beyitleri de bitirelim. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Sahih Buhari'den kitab-ül-i'tisami bil kitab ve sünnet. Sünnet, kitap ve sünnete bağlılık. Kitap ve sünnete sarılma babını okuyacağız Buhari'den. Evinizde Buhari varsa Sahih Buhari olması da zaten güzel olur. Her ilim talebesinin kütüphanesinde Sahih Buhari olsun. Onun böyle iki ciltlik, üç ciltlik baskıları da var. Oradan fihristen bakarak bu Kur'an ve sünnete bağlılık bahsini, kitabını getirin önümüzdeki haftan itibaren inşallah oradaki hadisleri okuyacağız dersimize bin Cebel'in şama geldiğindeki o bu kıymetli değerli sözüyle son veriyorum diyor ki Ey Yuhannaz aleykum bil ilmi kabla en yurfa Ey insanlar diyor ilim yeryüzünden kaldırılmadan önce yeryüzünden gitmeden önce nabun ilme yetişin fe ala wa rafahu rahabu ilim nasıl gider yeryüzünden? Âlimlerin gitmesiyle diyor. Aleyhisselatü Vesselam hadisinde olduğu üzere değil mi? Yani Allah-u Teala ilmi yeryüzünden ne yapmayacak? La yentezi'uhu intiza'an Kaldırıp götürmeyecek. İlim ehli Bakın şey, Mesela bu son yüzyılda Şeyh Albani ne zaman öldü demiştik dündeki dersimizde 99. Ondan sonra ardından Aynı senede veyahut da bir sene sonra kim ölüyor? Binbaz ölüyor. Ardından bir iki sene içinde kim ölüyor? İki sene sonra Binbaz Eymin ölüyor. Beş beşe diyor ki Muazım Cemal ilim kaldırılmadan önce ilim kaybolmadan önce nabın yetişin. İlmin diyor kaybolması ilim ehlininin kaybolmasıdır. Onların gitmesiyle ilim kaybolur. Ve val vel bid'ah. Bid'atlardan sakının diyor. Bid'atlardan kaçının. Ve tebaddü ve tenattu'a. Dinde bid'at çıkarmaktan da kaçının. Dinde aşırı gitmekten, golu yapmaktan da kaçının. Ve aleykum bi'emril atik. Bakın Muazib-i Cebel'e. Aleykum bil emril atik. Ne demek atik? Eski. Eskiye dönün diyor. Ne eski? Peygamberin yaşadığı din ve ashabının yaşadığı din. Aleykum bil emril atik. Bu kadar. Hatta yine e, ne diyor muazib Cebel? Ya da Abdullah bin Mesud. Kimden alın diyor dininizi? Geçmişlerden, ölenlerden, toprağın altından alın. Toprağın altına gidenlerden alın. Ne demek? Yani ölmüş kimselerin Sözlerinden, kaleme aldıkları veyahut da onlardan nakledilen olan kitaplardan alın. Çünkü diyor kabrin altına giren, yani ölen artık fitneden ne olmuştur? Kurtulmuştur. Artık mal, mülk, korku, şehvet, şüphe. Artık onun için böyle bir şey geçerli mi? Yok. Kurtulmuş, ölmüş. Artık diyor ondan alın onu. Hayatta olandan ne yapmayın diyor. Almayın. Niye? Çünkü güvende olmaz. Onun için bir insan hayatta iken, kendi kafasına göre ben böyle düşünüyorum, böyle... Dediğin zaman ya senden önce kim düşündü? Selefin kim? Dediğin zaman iki asır, üç asırdan fazla gidemiyorsa görüşünü ashaba dayandırmıyorsa peygamberin sünnetini Allah'ın kitabına dayandırmıyorsa ne yok arkadaşlar? Bu kimselerde hayır yok. Ama bugün ne kadar da çok insan var televizyonlarda, ilahiyatlarda gazete köşelerinde adam çıkıp yüzünü, ekşitmeden, yüzünü, kızar, yüzünü kızarmadan utanmadan diyor ki bu ayeti bugüne kadar diyor, kimse böyle anlamamış. İlk defa diyor bunu ben böyle anlıyorum. Açık bir şekilde söylüyor bunu. Bu diyor benim görüşüm. Bu ayeti diyor, benden başka bu şekilde anlayan olmadı. Ben diyor ilk defa anladım. Bütün tefsirlere baktım diyor. Bütün eski kaynaklara baktım. Bunu bu şekilde yapan yok. Bu sözün dalalet içinde olmasına yeterli bir söz. Evet, burada kalalım. daha az kaldı. Subhanakallahumma ve birhamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirka ve tuğdu uleyk.